ve şerrel umuri muhdesatuhâ ve kulle muhdesatin bid'a ve kulle bid'atin dalâleh ve kulle dalâletin finnâr. Evet kıymetli kardeşler, Nuh suresinin tefsirine ulaştık. Nuh suresi Mekki bir sure. Bu surede Allahu Teala bizlere göndermiş olduğu peygamberlerden birisi olan Nuh aleyhisselamın kavmine yapmış olduğu davetten bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'de Nuh aleyhisselamdan aleyh selamla ilgili kavmiyle ilgili onun davetiyle ilgili birçok yerde yüce Rabbimiz bizlere beyanda açıklamada bulunuyor. bu beyanda bulunduğu surelerden bir tanesi de isminden anlaşılacağı üzere Nuh e, suresi. Allah Teala mesela Ali i suresinde diyor ki inna Allahu hasafa ve Nuh'an ve âl İbrahim ve âl-i İmrân Allah diyor Adem'i Nuh İbrahim'in ailesini ve Alimran'ın ailesini alemlere seçti. Seçerek ne yaptı? Gönderdi, üstün kıldı. Ee, yine A'raf Suresi'nde Allah Teala diyor ki: an min ilâhin Nuh'u biz kavmine gönderdik ve o da dedi ki ya min ilahin gayruhu ey kavmim Allah'a ibadet edin malekum min ilahin gayruhu sizin için Allah'tan başka bir ilah yoktur. Yani bu ayet kelimelerde görüyoruz ki bunun dışındaki birçok ayet kelimelerde görüyoruz ki Nuh Aleyhisselam kavmine tevhid'i anlatmak için, tevhid'i davet etmek için geldi Allahu Teala Ankabul Suresi'nde diyor ki: "Ve Allah senden gönderdi. Ve Allah senden gönderdi. Ve Allah senden gönderdi. Ve Allah senden gönderdi. gönderdik. Kavmi içinde peygamber olarak kaç sene kaldı? 950 sene kaldı. Yani 950 sene boyunca gönderdi. Aleyhisselam kavmini davet ediyor. İşte bu Nuh suresinde de bizler senden okuyacağız. Nuh Aleyhisselam'ın kavmini gece gündüz gizli açık ısrarla davet ettiğini görüyoruz yılmadan 950 sene. Burada bizler için hakka davet eden, tevhide davet eden insanlar için çok önemli bir e, ibret var. Yani bazen bizler bir oturuşta, bir nasihatte insanların tevhidi, hakkı kabul etmesini istiyoruz. Sabırsız davranabiliyoruz. Sabırsız olabiliyoruz. Öfkelenebiliyoruz ve insanlar ya işte helak olmak istiyorsa insanlar bana ne diyerek belki de yüzümüzü dönüp gidiyoruz. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Mesud radıyallahu anh diyor ki sanki diyor şu anda Allah Resulü'nü görüyor gibiyim rivayette. Bize diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendinden önce gelmiş bir peygamberden bahsetti. Ve dedi ki Peygamberler istesem dedi ki Allah öyle bir peygamber gönderdi ki o peygamber kavmi tarafından dövüldü, vuruldu. Yüzü kanar hale geldi, yüzünden kana hale geldi. O peygamber yine de "Allah'ım sen benim kanımı affeyle onlar bilmiyorlar." dedi. Diyor. Aktu animasyonlara diyalaman. Peygamberimizin böyle naklettiğini söylüyor. Demek ki yani Allah'a davet Sabır isteyen bir sorumluluk, sabır isteyen bir görev. Böyle hemen oturalım, insanlara ayetleri, hadisleri sıralayalım. Kalkalım, gidelim, arkamız dönelim. Bunlara hücceti ikam ettik diyerek damga yapıştıralım değil. Yani davet gerçekten sabır gerektiren bir mesuliyet. Hele hele, dün de birçok arkadaşlar paylaştık. Şeyh Abdülaz bin Bazı'nda dediği gibi rahimahullah. Yani bu zaman diyor, tamamen ne zamanı? Yumuşak huylu olma, halim olma, sabretme zamanı. Çünkü zaten insanların, insanların kendilerini meşgul ettikleri, oyaladıkları yerler var, çok. Sen oradan ne yapmak istiyorsun? Bir şey almak istiyorsun, bir şey kazanmak istiyorsun. Orada o davete ona ulaşmak istiyorsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı gibi. Yani pazara gidiyor, çarşıya gidiyor, panayıra gidiyor. insanlara bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Nuh Aleyhisselam da öyle. Burada az sonra okuyacağız. Yani inni daavtuhum leylen ve nahara Gece gündüz davet ettim. İlan ettim, açıkladım. Açıkça gizli gizli tek tek çağırdım. Her türlü metodu deniyor yani. Hani derler ya bizde. Kapıdan kovsa bacıdan giriyor tarzı. Yani davet edeceğin adamın peşini bir süre bırakmaman lazım. Allah'a davet edeceksin, tevhid anlatacaksın, Allah Resulü'nün yaptığı gibi hediyeler vereceksin, evine kendini davet edeceksin. Yani davet sorumluluğu böyle bir sorumluluk. Ve bu sorumluluğu Allahu Teala yani biz Müslümanlara yüklemiş, onun vermiş olduğu bir sorumluluk. İşte Allahu Teala da diyor ki Nuh Aleyhisselam kavmi içinde, Ankebi Suresi'nde buyurduğu üzere 950 sene kaldı ve kavmini ne yaptı? Allah'a davet etti. Tabi her peygamberin başına gelen Nuh A.S.'nin başına da geliyor. Allah Teala Hud suresini beyan ediyor, bunu zikrediyor. Nuh'un kavmi diyor ki: "Fakal <gülüyor> el min ma Nuha iman etmeyen kafirler diyorlar ki: "Sen ancak bizim gibi bir beşersin. Seni ancak öyle görüyoruz." Yani müşrikler de kafirlerde de bu inanış var. Yani peygamberler olmalı, insan üstü olmalı. Bugünkü bazı e, cemaatlerde, gruplarda, tarikatlarda olduğu gibi yani eğer bir insan peygamberse yahut veli, Allah'ın veli kuluysa onlara göre ne olmak zorunda bu? Bu kimse? Selam. İnsan üst. İnsan üst olmak zorunda. Yani çünkü onu insan üstü görecekler ki Allah'a yakın bir makama ya, bile hatta Allah'ı Allah, Allah ile aynı makama oturtsunlar. Eğer normal bir beşer olduğunu bu manada insan olduğunu kabul ederlerse zaten şey bitecek, problem ortadan kalkacak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına baktığımız zaman bunu da görüyoruz. Allah Resulü aleyhisselam vesselam yani sürekli normal bir beşer olduğunu ifade ediyor, beyan ediyor. Hem ayetlerde hem az iserde. İnneme <gülüyor> ene beşerun mislukum Yani bu ifade çok açık bana vahyolunan odur ki inne me ene beşerun mislukum yuha Bana Allah'tan vahyolunmuştur. Yani ben sizin gibi bir beşerim ancak benim size olan farklılığım nedir? Allah'tan bana vahiy gelmez. Ama ben sizin gibi bir beşerim ifadesi çok önemli. Yani sizin gibi bir kulum. Sizin gibi acizim. Bu demek. Ve sürekli bunu ifade ediyor. Kendisini aşırı öven etmede haddi aşan insanlara durun diyor. Bana diyor, Allah'ın kulu ve elçisi deyin. Yeter bu kadar. Abduhu ve Resulü. Bakıyorsunuz çok sade. Evinden çıkıyor. Yani, gören bir insanın ne kadar sade bir insan diyeceği bütün tavırlar hareketler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de var. Yani, Sahabenin yanına çıkıyor. Elbisesi ıslak. Hanımıyla cima etmiş, ilişkiye girmiş. Elbisesine isabet eden gibi yıkamış gelmiş. Elbisesinin belli bir bölgesi ıslak. Sahabeler görüyorlar. Karnı aç. Taş bağlamış çıkmış. Açlıktan uyuyamamış. Yani bu ve bunun gibi birçok ne var? Benzer örnekler var. Ama zamane tarikat şeyhlerine baktığınız zaman yani insanlar bağlıları, muridleri, etrafında olan kimseler ellerinden geldiği kadar bu insanların insan olmadığını anlatmaya çalışıyor insanlara. İşte gece uyumaz. İftar etmeden şu kadar oruç tutar. İşte şu kitaplıkta gördüğün on cilt ansiklopedi var ya bunların hepsini bir gece okur bizim mübarek. Değil mi? Müritlerini uzaktan görür, kontrol eder. Sürekli bir insanüstü basıflar varma var. Halbuki bu müşrik inancı itikadı. Müşrikler de peygamberlerine böyle diyor ya siz hani peygamber diyorsunuz da olağanüstü bir durum yok sizde. Siz de insansınız. İnsani bütün vasiplere sahipsiniz. Hasta oluyorsunuz, seviniyorsunuz, üzülüyorsunuz, duyup oluyorsunuz. Diyorlar ki, Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın adıyla. Diyor ki, diyor ki, Nuh Aleyhisselam'a. Hani görüyoruz yanında sana tabi olan, sana iman edenlere bakıyoruz. Onlar da bizim içimizde en zavallı, en miskin insanlar. Seninle beraber olanlar da hani toplumun ileri gelen kimseleri değil diyorlar. Nuh Aleyhisselam bütün bunlarla karşılaşınca, 950 senede sabredince en son artık kavmi üzerine beddua ediyor. Yeryüzünde dolaşan bir tane kafir bırakma diyor. Allah-u böyle dua ediyor. Yine Nuh Suresi ne geçiyor? La'tezer alel ardi minnel kafiriyle deyyara. Ardından Allah-u Teala Nuh Aleyhisselam'a tabi teselli olması adına da buyuruyor. Diyor ki sana kavminden ancak iman etmiş olanlar yani o az topluluk iman edecek. İlk insan topluluğu bekleme. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in de bir hadiste buyurduğu üzere bana diyor geçmişti. peygamberlere gösterildi. Bir peygamber gördüm yanında bir tane iman etmiş adam var. Bir tanesini gördüm yanında iki tane var diyor. Bir tane gördüm kimse yok. Yani demek ki insanların iman etmesi, hidayet bulması beşerin elinde değil. Nebilerin elinde değil. Sadece uyarı. Tebliğ. Ardından Nuh Aleyhisselam duayı okuyunca allah Teala Nuh Aleyhisselam'a da zaten daha öncesinden emrediyor gemi yapmasını. Gemi yaptırıyor. Ardından e, her e, canlılardan bir çift almasını buyuruyor. E, gemiye biniyor. Tabi hanımlarından kimisi ve oğlu bilmiyor gemiyi iman etmiyor ondan sonra tabii e, öyle bir afet geliyor ki yerden su fışkırıyor, gökten su boşalıyor. Yani yerden pınarlar fışkırıyor. Ve yukarıdan da gökten de ne yapıyor? Yağmur yağıyor. Bardaktan boşanırcasına deriz ya. Ardından tabii gemiye binen Nuhla birlikte binenler herkes kurtuluyor. Diğerleri helak oluyor. Nuh Aleyhisselam Allah Teala çocuğunun kurtulmasını istiyor. allah Teala diyor ki, yani o senin ailen değil. Ehlin değil. Yani burada şu dersi almak lazım. Yani asıl bağ, imani bağ. Asıl kardeşlik, imani kardeşlik. Yani bir insan, eğer öz kardeş dosta kafirse, o ona öz olmayan Müslüman kardeşinden daha yakın olamaz. Evet, belli hak hukuklar vardır. Kafir anne babaya karşı, kafir kardeşe karşı ama hiçbir zaman bunlar Müslüman bir öz olmayan kardeşi gibi olamaz. İşte dinin yani bu hususuna çok dikkat etmek lazım. Allah-u Teala Nuh peygamberine diyor oğluna, o senin diyor elin değil, o diyor salih bir amel değil. Kafiri olduğu için, iman etmen için salih bir amel değil. Ve böylece ee, Nuh Aleyhisselam'ın yani ne birlikte insanlar kurtuluyor. Oğlu ve Nuh Aleyhisselam'ın hanımlarından bazıları yani geride kalanlar helak olup gidiyorlar. Yani peygamberdir. Hanımını kesin kurtarır. Çocuğunu kesin kurtarır diye bir şey yok. Şimdi tarikatlardaki tasavvuftaki inanış ne? Birçok halk arasında bu anlatılarak insanlar tekke dergaha Çağrılıyor. Buraya girersen şeyhin cübbesinin bir tarafında eteğinin bir tarafında muhakkak ne yapacaksın? Cennete gireceksin. Hatta Azrail diyorlar ki onun da ölüm meleği Azrail diye sahibi bir şey yok. Hatta diyorlar Azrail bile canını almaya geldiği zaman şeyhin izni olmadan ne yapamaz? Alamaz. Bunları söylüyorlar insanlara. Bunları anlatıyorlar. Bir tarafta Kur'an'da allah Teala'nın anlattığı... ...hepiniz beşersiniz, peygamberler dahi beşerdir... ...kimseye bunlar peygamber olsalar bile... ...hidayet edemezler... ...en yakın olan hanımı olsa bile... ...en yakın olan çocuğu olsa bile... ...bu böyledir... ...diyen bir dinimiz var... ...Allah'ın kelamı, kitabı var... ...bir taraftan da İslam kismesinde ...Müslüman görünür, görünüşlü... ...tipler var... ...insanlara... Hristiyanların papazlarının vaat ettiğine benzer... ...vaatlerle cennette ne vaat ediyor? yerler, yurtlar, mekanlar rad ediyorlar. Ve insanlar da bunlara ne yapıyor? Kanıyor. Sebep? Çünkü insanlar Allah'ın kelamından ve Peygamber'in sünnetinden uzaklar. Yani allah Teala'nın az önce okumuş olduğumuz ayetlerini okuduğu zaman insanın anlaması için çok büyük alem olmasına gerek yok. Kimi ayetler var ki onu ilim ehli anlar. Evet. Şimdi ayetler de var ki çok açık ve net. Onu sen da okusun anlarsın. Çince'de okusun anlarsın. Türkçe'de okusun anlarsın. Yeter ki Kalbin ne olsun temiz olsun safi olsun alınmış olsun yeter ki içine şirk pisliği bulaşmamış olsun. Evet bu surede Allah Teala diyor ki inna ursan la nuhan ila kavmihi. nuhu biz ne yaptık kavmine gönderdik ne için gönderdik en endir kavmeke en endir kavmeke Kavmini uyarsın diye demek ki yani allah Teala'nın verdiği, peygamberlere verdiği özel bir ne var? Sorumluluk var. O da davet sorumluluğu. Bunun ardından onların tabi olanlarına da ilim ehli olanlarına da bu sorumluluk kıyamete kadar verilmiş. Allah Resulü dediği gibi peygamberler mal mülk bırakmazlar. Değil mi? Dinar bırakmazlar. İlim bırakırlar. Alimler nedir? Peygamberlerin miraslarıdır. Min قبل ان ne için uyaracak? Kendilerine azap gelmeden önce. Acı bir azap gelmeden önce uyarsın diye Nuh'u kavmine gönderdik diyor Allah Teala. Yani insan oğlu gaflete daldığı zaman, kibire düştüğü zaman zanneder ki dünyanın sahibi odur. Allah Teala peygamberleri gönderir, uyarır. Adam olun. Allah'a kul olun, O'na sığının, yalvarın diye. Demek ki arkadaşlar, yani günahlar, bunların en başına şirk geliyor, bir kavmin helak olması için sebeplerden bir sebeptir. allah Teala bir kavmi bir kavmi helak ediyorsa veyahut da bir insanın başına helak geliyorsa bilsin ki nedir o? Günahlarından dolayıdır. Günahları buna sebep olmuştur. Yani günahlar bir nevi mahrumiyettir. Hem kişi bazında, fert bazında, hem de toplumlar bazında. <gâle> ya <inni> <mubin> Nuh da dedi ki kavmine, Ey kavmim, ben sizler için neyim? Apaçık bir uyarıcıyım. Nezir, uyarıcı. Allah Resulü de öyle diyor. Ben hmm. diyor apaçık bir uyarıcıyım sizler için. Müşriklere diyor ki, şu dağın arkasında bir ordu var desem, inanır mısınız? İnanırız. İnanırız. Peygamberler toplumlar içinde güvenilir, sözlerine itimat edilir insanlar. burada diyor ki, ey kavmim ben sizler için apaçık bir uyarıcıyım. Bakın sizi uyarıyorum. Allah'ın azabı gelecek. Azabı var. Dikkat edin. Uyardığı en önemli mesele de eni'budullah. Allah'a ibadet edin. Vettekuhu sakının. Neyden sakının? Ona şirk koşmaktan sakının. Ona isyan etmekten sakın. Bu atiyyun ve bana itaat edin diyor. Yani burada tevhide olan vurguya dikkat edin. Az önce konuş olduğumuz ayette de, Min Ilah Min Ilahin Gairu." Allah'a ibadet edin. Sizin için ondan başka ibadet edeceğiniz ilah yoktur. Yani Nuh Aleyhisselam'ın bu cümlesi, Peygamberimizin "La ilahe illallah" deyin kurtulun cümlesi aynı. Yani hem Arap dili olarak hem mana olarak yani cümle kuruluşu olarak Ubudillah melekum min ilahin gayruhu. Melekum min ilah. Burada ne var? Nefi var. Sizin için bir ilah yoktur. Yani la ilaha. İlla Allah gayruhu. Ondan başka. Yani peygamberlerin konuştuğu dil ortak bu manada. Hepsi la ilaha illallah'a davet ediyor. Hepsi la ilaha illallah'a çağırıyor. İşte peygamberin yolunda giden bu davetin mensupları da aynı davete çağırırlar. Hedef belli. İnsanları ne davet etmek? Kelime-i Tevhid'e davet etmek. Çünkü kurtuluş burada. Adam 20 sene, 30 sene bir adamın peşine, bir tergihanın peşine, bir cemaatin peşine takılmış... Allah'a soruyorsun, la ilahe illallah ne manasını bilmiyor. La ilahe illallah'ın neyi nefyettiği, neyi inkar ettiği ve neyi ispat ettiğinin farkında değil. Öğrenmemiş. Çünkü bulunduğu yol, menheç peygamberlerin Nuh aleyhisselamın 950 sene üzerinde bulunduğu menheç yol değil. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'ın 23 sene 23 sene boyunca bulunmuş olduğu yol değil. Yani adam ömrünü vermiş, hayatını feda etmiş, eserler yazmış. Sonuç çıkarılan sonuç, kitaplardan çıkarılan sonuç Allah vardır. Ve bütün davet bunun üzerine yapılıyor o cemaatin. Bütün daveti nereye yapılıyor? Allah vardır'a yapılıyor. Daha henüz yani Mekkeli müşriklerin üzerinde bulunduğu itikadı aşamamış demek bu insanlar. Mekkeli müşriklerin üzerinde bulunduğu itikad ne? Allah vardır. Onlara soracak olursan, yerleri gökleri kim yarattı? Derler ki, Allah. Allah. Ama, yani, bu davetin önceliklerini bilen, ne çağrılması, öncelikli olarak ne insanların davet edilmesini gereken bir insan, ilk oturduğu anda insanlara ne anlatır? Tevdil, la ilahe illallah anlatır. Çünkü bu kelimeyle insanlar cennete girecek ya da cehenneme girecek. Şeyh Kulistan, Muhammed İbn Abdurrahman dediği gibi bu kelime diyor farktır, farikadır. Küfürle İslam arasındaki fark. Yani bir şeyi küfür yapan, bir şeyi İslam yapan nedir? Bu kelimedir. La ilahe illallah'tır. Onun için de Nuh diyor ki aleyhisselam ben sizler için apaçık bir uyarıcıyım. Ee, size neyi anlatıyorum ben? Bakın ene yemudullah. Allah'a ibadet edin. Ubudiyet. Surenin ilerideki bölümlerinde gelecek. Zaten kısa bir sure, bir buçuk sayfalık bir sure. Nuh'un kavminde ibadet olunan bazı ilahlar var. Bunların büyükleri var. Veden sua ve Sua, yağuf yağuk nesir. Beş tane put ismi sayıyorlar. Bu surette de geçiyor bunlar. Bunlar kavmin ileri gelen salih kimseleri. Allah'a ibadet eden kullar. Bunlar vefat edince şeytan bir düzenek, bir oyun kuruyor. Bunlara insanları ibadet ettirerek Allah'a ortak koşturuyor. Nuh da kavmine gelip diyor ki, bunlara ibadet etmeyin. Ben Allah tarafından size göndermiş bir uyarıcıyım. Ben ya Budullah. Yalnızca ibadet edin? Allah'a ibadet edin. Onun için Nuh Aleyhisselam'da aramızda kaç bin yıl var bilmiyoruz. Ama Konuştuğumuz dil hamdolsun aynı. Yani şöyle bakın. Bugün biz insanlara ne anlatıyoruz? Diyoruz ki şu türbeye, şu mezara, şu evliya denilen kimselere, şu peygamberin kabrine, şu sahabenin olduğu söylenilen mezara ibadet etmeyin. Bunları bırak. Yalnızca Allah'a ibadet edin. İşte bu bizim için çok büyük bir şeref. Yani sözümüzün, davetimizin, menhecimizin, çok büyük bir alimle aynı olması değil. Bütün peygamberlerle, bütün nebilerle aynı olması çok büyük bir şeref. Yani onların yolundan gittiğimiz elhamdülillah ne yapıyoruz bu şekilde? Görüyoruz. Bu çok büyük bir nimet. Yani insanın yürüdüğü yolu görmesi, yürüdüğü yolu bilmesi kadar güzel bir nimet yok. Arabayla gidiyorsun, her taraf sis olmuş, önünü göremiyorsun. Hemen ne basar adama? Korku basar. İnsanlar dörtleri yakıyorlar. İslam basını arıyorlar. Çünkü bilmiyor. Bir metre sonra belki önünde ne var? Kamyon var, uçurum var. Veya yoldan çıkmış farkında değil. Ama bu yol öyle bir yol ki gönlün rahat. Kur'an'ı açıp okuyorsun diyorsun ki ya Nuh Aleyhisselam da bunu söylemiş. İbrahim Aleyhisselam da bunu söylemiş. Ben sizin taptıklarınızdan, ibadet ettiklerinizden beriyim. Ancak beni yaratan üstesinden. اِنَّنِ بَرَعُمْ مِمَّ تَعْبُدُونَ اِلَّا الَّذ۪ي فَتَرَنْهِ Benim yaratan müstesna, sizin şu ibadet ettiğiniz her şeyden beriyim diyor. Bu İbrahim Aleyhisselam'ın sözünde de muhteşem hikmetler var. Yani sizin ibadet ettiklerinizden beriyim. Kavim, İbrahim'in kavminin ibadet ettiği ilahlar var. Bunların ibadet ettikleri ilahlar arasında tek bir hak ilah var. O da kim? allah Teala. İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi Allah-u Teala'ya ibadet ediyor. Onunla birlikte başka ilahlara da ibadet ediyorlar. Onun için İbrahim Aleyhisselam diyor ki: İnni berâun mimma ta'budûn. Ben sizin ibadet ettiklerinizden beriyim. Susmuyor susarsa onun buradaki beri olma ilanı bütün ilahlar içere, içereceğinden dolayı, bütün ilahları kapsayacağından dolayı Allahu Teala da bu cümlenin içine ne oluyor? Giriyor, dahil oluyor. Diyor ki: İlla ancak Fatani, beni yaratan hariç. Yani bu cümlede şunu istisna atıyorum. Şunu hariç tutuyorum. Beni yaratan hariç sizin o ibadet ettiğiniz tüm ilalardan vereyim. Allah'a diyor ki فَجَعَلْهَا كَلِمَّةً بَاقِيَا فِي اَقِبِهِ لَا عَلَّهُمْ يَرْجُونَ İbrahim'in bu sözü onun ardına bırakılmış en kalıcı bir sözdür. Onun zürriyetine bıraktığı söz. Neymiş bu söz? Kelime-i Tevhid sözü işte. La ilahe illallah sözü. Umur ki insanlar bu söze ne varlar diyor Allah Teala dönerler. Ya yani diyorsun ki elhamdülillah. İbrahim'le aynı dili konuşuyorum. Nuh aleyhisselam'la aynı dili konuşuyorum. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'le aynı dili konuşuyorum. Kızım Fatıma babanım diye bana ne yapma diyor? Güvenme. Alımdan ne istiyorsan iste. Allah katında sana hiçbir şey ne yapamam? fayda veremem. Şimdi aynı şeyi biz söylüyoruz insanlar ya bu şeyin sana faydası yok. Tabi insanlar öyle bir fitne içine düşmüşler ki seni dinliyor, dinliyor, dinliyor. Dinlediği, anlattığın şeylerin hiçbirinde bir arıza yok. Problem yok. En son kafasına taktığı şey ben araştırdım ben öğrendim. Bu senin anlattıkların vahabilikmiş. Yani subhanallah. Söylenilenlere, anlatılanlara, yapılan çağrıya, Nuh Aleyhisselam'ın kavminin yaptığı karşılığı hemen hemen aynısı. Adamlar böyle yapıyorlarmış. Ayette ki ben de onları her defa davet ettiğimde tevhide, cealu asabi'ahum fi ezanihim, ellerini kapadılar, <gülüyor> parmaklarını kulaklarına soktular, ve stakşav fiyâbehum, Başlarını da diyor elbiselerle örtüler. Yaklaşmaması için Nuh'un onlara böyle yapıyor yani. Biz seni dinlemeyiz. Konuşma. Şimdi de insanlar ne yapıyorlar? Aynı şey. Biz duyduk. Sen bu anlattığın şeyler vahabilikmiş. Kulaklarımızı kapatıyoruz. Yani şey değiş değişmeyecek. Yani. Allah'ın yeryüzündeki sünneti Hak ehliyle batıl ehlinin, bidat ehlinin mücadelesi kıyamete kadar hep aynı olacak. Nasıl ki bizim, nasıl ki bizim davetimiz, Nuh aleyhisselamın davetiyle aynı sözlerle devam ediyorsa, şirk ehlinin savunması da inkarı da aynı arkadaşlar. Adam anlatıyorsun, sen istediğin kadar anlatıyor, ben duymuyorum, konuşma diyor. Aynen böyle yapalım diyor. Benim diyor ki benim de kulağımda ağırlık var. söylediğini anlamıyorum diyor. Ayette Allah Teala diyor Yani kıyamete kadar bu böyle devam edecek. O halde bizlerin en önemli vasfı bu peygamberlerin vasfı olan vasıftır. O da terhide davet etmek. Yağfir lekum min dunubikum ve yu'akhirukum ila ajalin musamma ta ki Allah'a itaat, bana itaat edin. Allah ta Allah koşmaktan sakının. Yalnızca O'na ibadet edin. Ta ki O da sizin günahlarınızı ne yapsın? Affetsin, bağışlasın. Bu ahkerekum ila ecelin musamma. Kendi katında belirlediği ecele kadar sizi yaşatsın. İn <gülüyor> ecel Allah ize gele la Allah'ın eceli, belirlediği tayin ettiği vakit geldiğinde la akkar. <gülüyor> kimse onu ne yapamaz? erteleyemez. Dünya bir araya gelse mümkün değil. Levkuntum ta'lemun Tabi bunu bilip anlıyor iseniz. Anlayana faydası olur. Anlamak istemeyene de bu sözler ne gibi gelebilir? Masal gibi gelebilir. Nuh Aleyhisselam biliyor neler olacağını. Allahu Teala emrediyor. Gemi yap. O gördükleri toprak su fışkırtacak. Gök yağmur boşaltacak. İnsanlar onlardan bir haberler. Hala eğlenceye, şirke, küfre evet. devam ediyor. "Kâl rabbi inni da'wtu kavmî leylen ve Ey Rabbim, ben bu kavmimi diyor, "leylen <gülüyor> ve Gece gündüz davet ettim. "Felem yezidhum du'âî illâ firâr." <gülüyor> Benim yaptığım davet bunları benden kaçırmaktan başka bir şey art yaramadı, arttırmadı. Tek artan bir şey oldu, onların bu davetten kaçışı. Yani fıtrata uygun bir davet var. Hakka uygun bir davet var ve insanlar Nuh'un davetini neyle bahsediyorlar biliyor musunuz Aleyhisselam? Bir sonraki sayfada geliyor. Sakın abını bırakmayın ha ilahlarınızı. Hele hele ve suğa yuğs hiç bırakmayın. Yani Nuh'un sözünden ne anlıyorlar? Nuh bizim evliyalarımıza ne yapıyor? Dil uzatıyor, söylüyor. Dedikçe şirkin ağzı da aynı değişmeyecek. Bunlar Evliyalara laf atıyorlar, dil uzatıyorlar. Bunlar Gavslara, bunlar Allah'ın dostlarına dil uzatıyorlar. Aynı şeyler. Yani. İnsanlar şirklerini savunurken aynı şeylerle savunuyorlar. Nuh ki benim diyor davetim onların firarını arttırdı. Başka bir şeye yaramadı. Ve inni kullemâ daavtuhum litagfire lehum jaalu asâbi'ahum Fî âdânihîm vestâhşâvthîyâbâhû ve asarrû istikbara. Ben diyor onları her davet ettiğimde sen onları bağışlayasın diye Onlar parmaklarını kulaklarına tıkadılar Elbiseleriyle başlarını örttüler bu <gülüyor> asarrû ısrarla şirklerine devam ettiler Yok Adama diyorsun ki ya Bak bu şirk Böyle bir şeyhim diyor Yani düzenlemeksin ben de giderim diyor bu lafı ben ben de Çok var bunların. Israr işte, bu yani. Esarru ve istekberu istikbara. Kibirlendiler. İşte bu da kibir. Yani bu ne demek? Ben hakkı kabul etmiyorum. Hak da, diyor, ben bu apaçık bu demek yani. Senin söylediğin hak olsa, cennete ki de olsa, sırf benim bu şeyhim bunu söyledi diye ben ne yapacağım diyor. Onunla beraber olacağım. Velev ki benim şeyhim nereyse gitse? Cehenneme bu hem kibir hem de nedir arkadaşlar? Israr. günahta ısrar. Nuh aleyhisselam da aynı şey söylüyor. O asraru ve istekbaru istikbara. Sonra beni aleni bir şekilde çağırdım. Sonra beni alantulahum ve istaratulahum İsrara. İlan ettim, tek tek anlattım. Her şeyi denedim diyor. Fakat ustakfir Rabbekum, inno kana gaffara. Dedim ki. Ne dedin? Ne dedin bu? فَقُلْتُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ Rabbinizden aftıleyin. Yani peygamberler hiçbir zaman kendilerini davet etmemiş ve çağırmamışlardır arkadaşlar. وَاَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمَا Bu benim dost doğru yolum. فَتَّبِعُواهُ <fet> Ona <-tabiu -huna> uyun. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُولَ Sakın ha diğer yollara uymayın. Bu yol kimin yolu? Peygamberin yolu. De ki bu benim yolum. Ed'u ilallah. Kime çağırırım? Allah'a. Kendime değil. Allah'a çağırırım. Ne üzere çağırırım? Ala basira. Basiret üzere. Yani davette Allah'a davet ve ilim üzere davet. Falanca Şeyh Efendi'ye değil. Falanca Hoca Efendi'ye falanca tarikata değil. Kime davet? Nuh nokta da diyor ki, dedim ki فَكُلْتُسْتَغْفِرُوا <gülüyor> رَبَّكُمْ İstiğfarınızı kime yapın? Allah yapın. Sizi Allah'a çağırıyor. اِنَّهُ <gülüyor> كَانَ غَفَّارًا O günahları çokça bağışlayandır. Tövbeyi Allah yapacaksın. Halat atan, ip uzatan Şeyh Efendi'ye değil. Değil mi? Tarikat şeyhlerine değil. Zira günahları bağışlayan kimdir? Yüce Rabbimizdir. Evet burada kalalım inşallah. Ardından e, Nuh Aleyhisselam'ın e, Allahu u Teala'nın e, ile alakalı, onun Rab olduğu ile ilgili bazı ayetleri var. Onu zikrediyor. E, i̇nsanlara bunları hatırlatıyor. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse inşallah oradan devam ederiz.